Boşra'l umuri ve ve ve Geçen haftaki dersimizde en son Darül Erkam'dan bahsetmiştik. Darül Erkam'da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın neler yaptığından bahsetmiştik. Öyle değil mi? Demiştik Peygamber Aleyhissalatu vesselam Darül Erkam Peygamberimizin neydi? Eğitim üstüydü. Sahabeyi eğitti, onlara tevhid'i öğretti onları şikten uzaklaştırdığı, onları ahlaken tezkiye ettiği nefislerini temizlediği ve aynı zamanda onlara hayat menheci, hayat felsefesi verdiği neydi? Hayat felsefesi verdiği eğitim üssüydü. Anlattıktan biraz bahsettikten sonra Darül neler oluyordu diye. Daha sonra demişti ki, inşallah şu andaki Müslümanların bir Darül neredeyse yok. Bunun yerine Müslümanların çocuklarını teslim etmiş oldukları okullar var. O zaman, bu okullarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın darlerkamını karşılaştıralım, aradaki farkı görelim ve çocukların bu okula gönderilmesinin caiz olup olmadığını ne yapalım, caiz olup olmadığını hep beraber ölçelim dedik. İlk başta arkadaşlar konuya girmeden önce, meselemize girmeden önce eğitimin insan üzerindeki etkisini biliyorsunuz. Bundan dolayıdır ki değil mi çocuk ilk başta nerede yetişir? Kendi annesinin babasının yanında, kendi annesinin babasının eğitimiyle yetişir. Aynı şekilde nasıl ki insanın yaşantısı, oturup kalkması, toplum içindeki davranışlarında eğitim çok etkiliyse çocuğun din anlayışında da eğitim bu kadar etkilidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Kullu mevludin yuledu ala'l fitre. Fa abawahu yehudanuhu ev Bütün çocuklar ev yu'nasiranihi. Bütün çocuklar fıtrat üzerine doğarlar. Fıtrat nedir? İslam fıtratı üzerine doğarlar yeni doğduklarında. Babası veya annesi çocuğu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır, veya mecusileştirir. Bir rivayete de veya müşrikleştirir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki anne babanın çocukta, çocuğa vermiş oldukları eğitim, çocuğun dinini belirlemede de çok büyük etkendir. Veya çocuğun din seçiminde de nedir? Çocuğun din seçiminde de çok büyük etkendir. Ve biz mesela Müslümanlar olarak özellikle 80'lerden sonra herkesin üzerinde durduğu bir nokta var. Yani neden sahabe toplumuyla bizim toplumumuz arasında ciddi bir fark var? Çünkü diyoruz onları eğiten çok farklıydı. Onların eğitimlerini aldıkları kaynak, Kur'an ve sünnet çok farklıydı. Bizim eğitim aldığımız öyle değil mi? Bizim işte kaynaklarımız, eğitimde kaynaklarımız birbirinden çok farklı olduğundan dolayı doğal olarak menheşlerimiz, hareket yapımız, İslam anlayışımız ve yeryüzündeki izzetimiz, şerefimiz onlardan ne? Onlardan çok daha farklı. Öyle değil mi? Bu da neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bunun da en büyük sebeplerinden biri eğitimden kaynaklanıyor. O zaman şimdi bugün biz dedik okullardan özellikle bahsedeceğiz. Başka kurumlar da var tabii biz özellikle en yaygın olduğundan dolayı okullardan bahsedelim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın darül arkamıyla bugünkü okulları bir karşılaştıralım. Geçen dersimizde Peygamber aleyhissalatü vesselamın darül arkamından bahsederken en belirgin özellik nedir demiştik darül arkamda? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam'da insanlara neyi öğretiyordu? İnsanlara tevhidi öğretiyordu. Öyle değil mi? Müşrikleri şirkten kurtaracak, müşrikleri şirkten alacak. Öyle değil mi? Ve onları dünyada ve ahirette kurtuluşa erdirecek olan tevhidi öğretiyordu. Peki biz şimdiki okullara bakalım. Şimdiki okullarda çocuklarımıza ne öğretiliyor? Hiç durmadan hemen şunu söyleyebiliriz. Şimdiki okullarımızda da çocuklarımıza şirk öğretiliyor. Öyle değil mi? Peki bunu örneklendirebilir miyiz? Buna delil verebilir miyiz? Hiç uzağa gitmeden daha her sabah 8 sene boyunca hepimizin sabah okula giderken okumuş olduğumuz andımızı ele alalım. Yani hiç sağa sola kaçmadan her sabah hepimizin üzerine neredeyse farz aynı olan hiç kimsenin söylemeden kurtulamadığı öyle değil mi? Andımızı elimize alalım. Andımızın içerisinde sadece şu bent bize yeter öyle değil mi? Ey Ulu Atatürk! gösterdiğin yolda gösterdiğin açtığın yolda gösterdiğin hedefte hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim peki Atatürk'ün açmış olduğu yol nedir? Göstermiş olduğu hedef nedir? Yani çocuk 8 sene boyunca haftada 5 defa bunu her sabah ne yapıyor? Bunu her sabah farz-ı gibi sabah namazı gibi çocuk hatta birçoğu sabah namazını kılmaz ama bunu ne yapar? Bunu sürekli tekrar eder peki nedir Atatürk'ün açmış olduğu yol? Veyahut da peki nedir Atatürk'ün göstermiş olduğu hedef ki çocuk her sabah yemin ediyor bu yolda hiç durmadan yürüyeceğimi and içerim. Atatürk'ün açmış olduğu yol nedir arkadaşlar? Dinle devleti birbirinden ayırmak, öyle değil mi? İnsanları dinden alıp koymak ve ne yapmak? Devletin yönetim şeklini demokrasi yapıp hakimiyeti Allah'tan alıp kime vermekte Hakimiyeti Allah'tan alıp insanlara vermekti. İşte daha çocuklarımız sabah her sabah daha okulun kapısından girmeden önce ne yapıyorlar? Bu kelimeyi söyleyerekten ne oluyorlar? Bu kelimeyi söyleyerekten İyazu Şirk ve küfür sözünü ağızlarında ne yapıyorlar? Ağızlarında döndürüyorlar. Ve aynı şekilde bunu söylerken zannetmeyin ki çocuklar durduk yere bunu söylüyorlar. Dilakit belli hareketlerle, belli vakitlerle, belli bir putun önünde. Belli vakitlerle, belli hareketlerle, belli bir putun önünde her sabah bunu ne yapıyorlar? Saygı duruşu şeklinde, tazim şeklinde, yüceltme şeklinde bunu ne yapıyorlar? Bunu okuyorlar. Ki hepimiz biliyoruz. Belli vakitlerle, belli hareketlerle yapılan fiiller özellikle birini yüceltme kastıyla yapılırsa bu nedir? Bu ibadettir. İslam'da biz buna ne diyoruz? Biz buna ibadet diyoruz. O zaman bizim çocuklarımız her sabah ne yapıyorlar? Bizim çocuklarımız her zaman bu, bu sabah okula gittikleri zaman daha içeriye girmeden, daha küfür merkezine girmeden önce putlarına bir ne yapıyorlar? Putlarına bir secde ediyorlarken müşriklerin bir ibadet şekli vardı. Bugünkü ibadet şekli de nedir? Bugünkü ibadet şekli de budur. Ve Atatürk'ü yüceltikleri nereden anlaşılıyor? Sözlerden. Ey Ulu Atatürk demeleri zaten buna nedir? Buna en büyük delildir. Aynı namaz gibi. Nasıl ki namazda Aynı şekilde andımızda da kimse hareket edemez. Yani andımızda hareket yapanların akıbetini biliyorsunuz. Yani yetişen hoca bir tane vuruyor çocuğa. Yetişen hoca bir tane vuruyor. Hatta okuldan dahi hoca çok milliyetçi isemizdir. Çocuğu okuldan dahi ne yapabilir? Çocuğu okuldan dahi kovabilir. Sırf bir hareket yaptığından... Işte Atatürk'e hakaret veya andımıza hakaret adı altında... Bunları ne yapabilir? Bunları yapabilir. Bu daha arkadaşlar çok basit bir örnek. Çocuğumuz ne yapmadan? Çocuğumuz daha okulun içerisine girmeden... Sabah karşılaşmış olduğu şirk. Çocuğumuz okula girdiği zaman... Zaten içeriye girdiği zaman... Çocuğumuza daha çocukken... Daha eğitimini yeni aldığı vakit... Çocuğumuza ne öğretiliyor arkadaşlar? çocuğumuza demokrasi, laiklik öyle değil mi? Milliyetçilik gibi İslam'ın kökünden yıkmayla geldiği, öyle değil mi? Tevhidle bu şirikleri ortadan kaldırmayla geldiği bütün anlayışlar, bütün kavramlar çocuklarımıza öğretiliyor. Öğretilmekle kalmıyor, sevdiriliyor. Sevdirilmekle kalmıyor, ezberlettiriliyor, ezberlettirilmekle kalmıyor. Bir de çocuklarımız bununla imtihan ediliyorlar. Öyle değil mi? Doğru cevap veren çocuklar başarılı oluyorlar. Doğru cevap vermeyenler o dersten ne yapıyorlar? O dersten kalıyorlar. E şimdi bir Müslüman eğer gerçekten sağlam fıtratıyla düşünürse, daha çocuk La İlahe İllallah'ın manasını öğrenmeden, daha çocuk İslam'ın ne olduğunu bilmeden, yani İslam'a giren kelimenin ne Arapçasının ne göstermiş olduğu manaların hiçbirini bilmeden Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını ezberliyorsa, çocuğun buraya gitmesi caiz midir? Veya çocuğun buraya gönderilmesi akidede çok büyük bir boşluk, akidede çok büyük bir yıkım değil midir diye ne yapalım, değil midir diye soralım. Bunun yanında yani daha buraya gelmeden veya bundan sonra çocuk aynı şekilde küfür ve şirkte mesela ne öğreniyor çocuk? Biz İslam'da neyi biliyoruz? Tevhid ve şirk noktasında. Peygamberimiz Mekke toplumuna geldiği zaman Mekke'nin yönetim şekli nasıldı arkadaşlar? Mekke'nin yönetim şekli aynı bugün var olan neydi? Yalancı demokrasi yönetim şekliydi. Öyle değil mi? Bir meclis vardı. Mecliste kabile reisleri vardı. Kabile reisleri kabile tarafından seçilmişti. Ve bu kabile reisleri bazı kanunlar yapıyorlardı. Hayata bazı hayata yön veriyorlardı. Alttaki insanlar da bunları uygulamak zorundaydılar. Öyle değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman ne yaptı arkadaşlar? ''İnil hukmu illa lillah. dedi. ''Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır'' dedi. ''Vela yüşriku fi hukmihi ahada'' dedi. O Allah kendi hükmünde hiç kimseye ortak koşmaz dedi. Darun Nedve'ye ne kendisi müşriklerin parlamentosuna ne kendisi ne sahabesinden hiçbirinin girmesine ne yapmadı izin vermedi ve hiçbir rivayet yoktur Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a vahiy geldikten sonra Darun Nedve'ye girdiğine dair. Bunun yanında Darun Nedve'de büyük görevlerde bulunan insanlar dahi Müslüman olduktan sonra Darun Nedve'de ne yaptılar? Müşriklerin parlamentosundan çekildiler. Peki peygamberimizin özellikle zarfında öğretmiş olduğu yönetim biçimi neydi? yönetimin Allah'a dayandığı, başka hiçbir kaynağın olmadığı ne? Başka hiçbir kaynağın olmadığı sadece vahiy, Kur'an ve sünnetin olduğu bu yönetim biçimi. Peki senin çocuğun bugün ne öğreniyor arkadaşlar? Senin çocuğun bugün en uygulanabilir, insanlığa en uygun olan yönetim biçiminin demokrasi olduğunu öğreniyor. Öyle değil mi? Yani ne demokrasinin manası ne demek? Hakimiyet Allah'ın değildir. Hakimiyet kimindir? Hakimiyet halkındır, anlayışıdır. Bunun yanında arkadaşlar, Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın tevhid noktasında Onlara egemen kılmaya çalıştığı tek güç din anlayışıydı. Yani topluma yön verecek, vicdana yön verecek, insan ilişkilerini düzenleyecek anlayış din anlayışıydı. Yani Allah ve Resulü'nün söylediği değil. Oysa bugün senin çözünün ne öğreniyor mesela? Bir toplumun ilerleyebilmesi için, bir toplumun gelişebilmesi için ilk şart nedir? Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani devlet tamamen kendi başına olmalıdır. Öyle değil mi? Din tamamen kendi başına olmalı. Sadece mescitlere olmalıdır? Sadece mescitlere bağlı kalmalıdır. Şimdi içimizden biri diyebilir. Yok bizim çocuklarımız bunları benimsemiyor diyebilir. Mühim olan senin çocuğunun benimsemesi veya benimsememesi değil. Çoğunluk buraya giren çocuklar ve çocukları imtihan edin. Bak göreceksiniz. Yani ben kendi kulağımla duyduğumu söylüyorum. Ya niye öyle diyorsun ki diyor çocuk? Atatürk olmasaydı, Atatürk olmasaydı bugün başımızda kim olacaktı? Yunanlar olacaktı diyor. Şimdi birincisi Burada ne var? Birinci, kader anlayışında küfür var. Neden? Çünkü Atatürk olsaydı olmasaydı diye bir şey yok. Allah isteseydi olurdu. Allah istemeseydi olmazdı birinci nokta. İkincisi çocuk Atatürk gibi işte daha her sabah işte çocuğa yapmış olduğu etkiye bakın. Her sabah 8 sene boyunca çocuk ulu önder ulu önder ulu önder deyince ne olmuş oluyor arkadaşlar? Atatürk'ü gerçekten bizi kurtaran öyle mi? Hilafeti yıkan İslam devletini yok eden Atatürk'ü bizi kurtaran yani bizi işte gericilikten alan Bizi ilerleten öyle değil mi? Bizi düşmanlardan alıkoyan bir insan olarak ne yapıyor Bir insan olarak tanıyor Ve küçük yaşta bir çocuğa bunu söylediğiniz zaman Hiçbir şeyi akıl etmemesine rağmen Bunu çok güzel akıl ediyor Neden çünkü sürekli sürekli çocuğa bu verildiğinden dolayı Ne diyorlar mesela Araplar arkadaşlar Ennakşu fissigari Kennakşi filhaceri Küçük yaşta çocuğa bir şey yani küçük yaşta yazı yazmak Bir şeye taşın üzerine yazı yazmak gibidir Hiçbir zaman ne olmaz Hiçbir zaman silinmez yani çocuk da küçük olduğunda, küçüklükten bunlar çocuğa verildiğinden dolayı çocuk ne olmuş oluyor arkadaşlar? Çocukta bu taşa işlenmiş gibi oluyor. Ne kadar siz çocuğa farklı şeyler vermeye çalışırsanız çalışın, bu çocuk nedir? O küçüklükten almış olduğu şeyleri alır. Hatta ne diyoruz mesela, daha ileride de anlatacağız bunu. Ağaç yaş seneydir. Ne demektir bunun manası? Çocuk küçükken neyi alırsa onunla şekillenir. Öyle değil mi? Neyi alırsa? Bırakın neyi almayı yani yıllar boyunca çocuk aynı şeyi alınca Siz bu çocuğun neyini düşünün Siz bu çocuğun halini gelin ne yapın Gelin siz düşünün e Böyle olunca bütün peygamberlerin ortak daveti olan insanları şirkten kurtarıp Tevhide getirmenin karşısında Bir müessese açılmış Bu müessesede de insanların tevhiden alınıp Şirke götürülmesi var Şimdi akıl sahiplerine sormak lazım Bir müslümanın çocuğunu bu müesseselere teslim etmesi Caiz midir diye Eğer fıtrat bozulmamışsa Kişi tevhidin ve şirkin ne olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu anlıyorsa, öyle değil mi? Mutlaka vereceği cevap kesinlikle caiz değildir olacaktır. İkinci özellik arkadaşlar, Darül Erkan'da. Biz ne demiştik daha önceden? Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara dostlu, dostluklarının sadece iman bağıyla olduğunu, cahiliyedeki dostlukların hepsinin İslam'la bittiğini öğretiyordu. Öyle değil mi? Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. İmandır Müslüman'la Müslüman'ı kardeş yapan. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اَيْخُوَىٰهِ ancak ve ancak kimler kardeştir ancak ve ancak müminler kardeştir diye peygamberimiz onlara hep bu ruhu verdi ki bedir gününde babayla oğlun birbirini öldürmesi buna nedir buna en büyük delildir bu insanların gerçekten dostluklarını sadece Allah için düşmanlıklarını sadece Allah için yaptıklarına ne Allah için yaptıklarına en büyük delildir şimdi biz ne yapalım biz bizim çocukumuza verilen dostluk anlayışına bakalım daha çocuk sabah okula giderken Türk'üm doğruyum çalışkanım diyor Öyle mi? varlığın Türk varlığını armağan olsun diyor Sonunda da ne diyor? Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Daha çocuk her sabah okula girmeden Türk'üm, varlığın Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Yani daha çocuğumuz arkadaşlar sabah gününe başlamadan Peygamber diyor ya insan sabah kalkar ya nefsini helak eder veya nefsini ateşten azad eder diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bizim çocuğumuz daha sabah gözünü açar açmaz nefsini helak ediyor zaten. Neyi öğreniyor? Dostluk ve düşmanlık anlayışının vatana göre olacağını, dostluk ve düşmanlık anlayışının neye göre olacağını, cinsiyete göre olacağını anlıyor öyle mi? Türk, Türk'ün dostudur, en mutlu insanlar ben Türk'üm diyen insanlardır. İnsan kendi varlığını neye feda etmelidir? İnsan kendi varlığını kendi cinsine, kendi milletine ne yapmalıdır? Kendi cinsine, kendi milletine feda etmelidir. Ve zaten okula girdikten sonra yalancı tarihi biliyorsunuz. Yani bizim atalarımız bunu yaptı. Bizim atalarımız şöyle milleti öldürdü. Bizim atalarımız şu medeniyetleri kurdu. Bizim atalar hiç alakası yok yani. Bir aynı tarih Almanya'da daha farklı öğretiliyor, Yunanistan'da daha farklı öğretiliyor, Bulgaristan'da daha farklı. Bulgar her zaman galip gelendir, Yunan her zaman galip gelendir, Türk aynı savaşta galip gelendir, Alman aynı savaşta galip gelendir. Kimin galip geldiği de belli değil. Her ülke ne yapabiliyor arkadaşlar? Eğitim sistemiyle çocuğa neyi veriyor? Çocuğa bu tağuti sistemin öncesinin ve sonrasının neyini veriyor? Öncesinin ve sonrasının sevgisini veriyor. Ve biliyorsunuz çocuğumuza da ilk ezberletilen şeylerden biri devletçiliktir. Atatürk'ün koymuş olduğu ilke ve biri. Bu da nedir? Devletçilik anlayışıdır. Devlet ister kafir olsun, ister Müslüman olsun, ister fasık olsun, ister ne olsun? Takvalı bir devlet olsun, takva esasına dayalı olan bir devlet olsun. Yaşadığımız devleti ne yapmak zorundayız? Sevmek zorundayız. Ona askerlik yapmak zorundayız. Ona hiçbir şekilde ihanet etmemek zorundayız. Hatta mesela baktığınız zaman Türkiye'de çocuğa daha küçükken Şehzait, Şehzait kıyamı mesela doğuda var olan ne olarak anlatılıyor? Çerçait neyi olarak anlatılıyor arkadaşlar? Şeyh Said'in ihaneti olarak anlatılıyor. Öyle değil mi? İngilizlerle birleşip işte Türk devletini bölmek için yapılan bir çalışma olarak anlatılıyor. Oysa bazı şeyhlerin, bazı şeyhlerin bir araya gelerekten bu küfür sistemini yıkıp tekrardan hilafeti getirme amaçlı yapma, yapmış olunan neydi? Yapmış olan bir kıyam, bir, bir başkaldırıydı. Ama maalesef okullarda çocuklarımıza Müslümanların hareketleri dahi devlete, devleti bölme adı altında ne olarak gösteriliyor arkadaşlar? Şey i̇hanet hareketleri Veyahut işte ne olarak veya da İngilizlerle birleşik vatanı bölme Hareketleri olarak anlatılabiliyor Neden bunlar hepsi arkadaşlar Çünkü önce adam çocuğa devlet sevgisini vermiş zaten Devletin bütünlüğü anlayışını vermiş Müslüman geçini, Müslüman geçini, İslami cemaate yeri olan bir adamdan Yani şunu kendi kulaklarımla duydum ben İşte bu almış olduğu eğitimin Vermiş olduğu habis meyvedir bu Ne diyor adam mesela Ne yani diyor En kötü devlet devletsizlikten iyidir En kötü devlet Devletçilikten. Biz Türk milleti olarak diyor, tarih boyunca devletsizlik görmedik. En kötü devlet nedir? En kötü devlet, devletçilikten iyidir. Aynısını kim söylüyor arkadaşlar? Aynısını Kürt söylüyor. Kürt ne diyor aynı şekilde? Kürt de diyor ki en kötü devlet, devlet, niye onun devleti var diyor. Ben de devletim olsun, böyle komünist devlet olsun diyor. PKK getirsin devleti diyor. Devletçilik anlayışı var ya. Getirsin diyor, PKK getirsin. Komünist bir devlet olsun diyor. Bunlar hepsi neden kaynaklanıyor arkadaşlar? İslam'daki dostluk, düşmanlık üstünlüğün neye göre olduğu, insanların neye göre sevilip neye göre düşman tutulacağı bilinmediğinden dolayı ve biz maalesef anneler ve babalar olarak çocuklarımıza bunları öğretemediğimizden dolayı ne yapıyor? Sistem kendi fikrini çocuğa çok güzel bir şekilde ne yapıyor? Çocuğa çok güzel bir şekilde aşılıyor. Maalesef ve maalesef. Yine aynı şekilde arkadaşlar böyle kısa kısa örnekleri veriyorum ki mesela anlaşılsın diye. Darül Erkan'da eğitici olan kimdir arkadaşlar? Eğitici olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dı. Veyahut da peygamberin sağa sola göndermiş olduğu eğiticiler peygamberin medresesinde yetişmiş olan Mus'ab ibn-i Sa'd Muaz gibi insanlardı veya Muaz ibn Ceber gibi insanlardı. öyle değil mi peygamberin davetçi olarak gönderdikleri ve aynı şekilde biz Darül Erkam'dan konuşuyoruz Darül Erkam'ın yöneticisi yeryüzünün en takvalı olan öyle değil mi yeryüzüne hidayetle gönderilen peygamber aleyhissalatü vesselamdır peki bugünkü okullarda bizim çocuklarımızı eğiten insanlar kimlerdir arkadaşlar Yine bu sistemin okullarından çıkmış. Yine bu sistemin öyle değil mi? Küfür, şirk, fısk, hucur. Bütün pisliklerini alıp da bu pislik üzerine yetişmiş, fıtratı bunun üzerine yetişmiş insanlar çocuklarımızı bu okulda ne yapıyorlar? Eğitiyorlar. Bu noktaya geçtiğimiz zaman bunun içinde işte fasık, facir olanlar, öyle değil mi? Komünist olanlar, layık olanlar, demokrat olanlar. Yani her türlü dine sahip insanla yapabiliyoruz? Öğretmen olarak okullarda görebiliyoruz. E hepimiz biliyoruz. Mesela düşünün. Bir ilkokul öğretmeni, sınıf öğretmeni 5 sene boyunca çocuğun dersine giriyor. Sen bir çocuğa 5 sene bir fikir sahibi insanı nasıl etki edeceğini düşünebiliyor musun? Yani bir çocuğa 3 gün 4 gün bir şey anlattın mı çocuk bunu kabul ediyor. Bırakın 3 gün 4 günü, çocuğa ney? Çocuğa 5 sene boyunca bir adam eğitim veriyor. Komünistse bu çocuğu çok rahat komünist yapabilir. Layıkse bu çocuğu çok rahat layık yapabilir. Maalesef sizin öğretmen seçme şansınız da yok okullarda. Yani şu öğretmen benim dersime girsin, bu öğretmen çocuğumu dersine girmesin diye bir şansınız da yok okullarda. Öğretmen kendisi geliyor, verilen öğretmen sınıfa giriyor. Artık sizin şansınıza kalmış. Yani layıkse laik demokrassa demokrat sapık bir adamsa, öyle demiş fıtratı bozuk sapıksa, sapık bir adam. Ki zaten okullarda biliyorsunuz, kendi öğrencisine farklı gözle bakan, kendi öğrencisine farklı e, eğilimleri bulunan insanlar haberlerde, radyalarda, televizyonlarda çıkıyorlar. Neden kaynaklanıyor? Sen çocuğunu teslim ettiğin adamı bilmiyorsun çünkü. Öyle değil mi? İşte böyle sapık bir adamsa senin çocuğuna maalesef her şeyi yapabilir. Ağzı bozuk bir öğretmense çocuk da ağzı bozukluğu öğreniyor. Öyle değil mi? İşte dediğimiz gibi Allah inancını çocuklarda sarsabiliyor. Kader inancını çocuklarda öğretmen ne yapabiliyor? Öğretmen sarsabiliyor. İşte bu noktada eğiticilik noktasında Darül Erkam'da yetişen sahabe ve bugünkü okullarda Ebu Cehil eğitim merkezlerinde yetişen çocukların hali nedir? Aralarında da bu kadar fark var. Tevhid noktasında... Öyle değil mi? Vela, beraber sevgi ve dostluk, düşmanlık noktasında Aynı şekilde eğiticilik noktasında Kim bu çocukları eğitiyor? Yine aynı şekilde Geçen dersimizde neden bahsetmiştik arkadaşlar? Geçen dersimizde darl arkamın özelliklerinden biri Kur'an-ı Kerim ayetleri Onların nefislerini temizleme Onların nefislerini yüce derecelere çıkarma Cahiliyenin pisliklerinden ve karanlıklardan Kötü ahlaklarından Onlarda var olan ahlaklardan Allah subhanahu ve teala onları arındırıyordu bu darl -harkamda. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları arındırıyordu. Demek iddarlar tam aynı zamanda ne yeriydi? Ahlak yeriydi. İnsanların ahlak öğrendiği, İslam ahlakıyla ahlaklandığı bir yerdi. Peki şimdi bir okulları düşünelim ve okul diyecek kimsenin aklına ahlak mefhumu dahi gelmiyor. Okul dediğimiz zaman hiç kimsenin aklına ahlak mefhumu dahi gelmiyor. Yani mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize öğretmiş olduğu, bütün ahlaksızlık diye isimlendirmiş olduğu İslam'ın Olaylara bakın hepsi okullarda mevcuttur. En başta Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin en çok sakındırdığı kadın meselesi. Öyle değil mi? Şehvette kadın meselesi. Allah Subhanahu ve ne diyordu mesela? Züynen binne sihbu'ş-şehavati minen nisa. İnsanlara şehvetler süslü gösterildi. İlk başta da neyi sayıyordu? Kadın şehvetini sayıyordu Allah Subhanahu ve Teala. Peygamber Efendimiz ne diyordu? Ben erkeklere benden sonra kadınlardan daha şiddetli bir fitneye yapmadım. Kadınlardan daha şiddetli bir fitne bırakmadın. Peygamber ne diyordu? Kadınlardan ve dünyadan ne yapınız? Kadınlardan ve dünyadan çekininiz diye. Yani sayılmayacak kadar çok rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Kadından sakındırıyordu. Kadına bakmayı gözün zinası olarak isimlendiriyordu. Dokunmayı elin zinası olarak isimlendiriyordu. Öyle değil mi? Zinaya götürecek olan şeyleri dahi bir bakmayı dahi Peygamber aleyhissalatü vesselam zina diye isimlendiriyordu. İbn Abbas'ın hadisini biliyorsunuz. Peygamberin arkasında diyor, Fadl vardı, kendi kardeşi vardı diyor. Bir kadın geldi diyor. Feja'ale'l Fadl ينظر إليها وتنظر إليه. Feja'ala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem يشق وجه الفضل إلى شق الآخر. Diyor, kadın geldi, Fadl kadına baktı, kadın Fadl'a baktı. Peygamber hemen ne yaptı? Fadl'ın yüzünü bu tarafa çevirdi. Kadına bakılmasına dair Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmıyordu? Tahammül etmiyordu. Bizim annelerimizi düşünün annelerimizi düşünün yani nikahları bize haram olan peygamberimizin eşleri olan hiç kimsenin onlara karşı kalbinden kötülük geçirmeyeceği insanlar Allah subhane ve teala ne diyordu onlara bir şey sorduğunuz zaman perdenin arkasından ne yapın perdenin arkasından sorun neden çünkü bu sizin kalpleriniz ve onların kalpleri için en temiz olandır bu İslam'ın kadına bakış açısı. Öyle değil mi? İslam'ın kadınla erkeği ayrışı. Peygamber ne diyordu? لَا bi رَجُلٌ illa اِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ Bir adam kadınla hiçbir şekilde ne yapmasın? Kadınla hiçbir şekilde baş başa kalmasın. Mutlaka yanlarından olsun bir mahrem olsun. Eğer yan yana geleceklerse yanlarında bir mahrem olsun. Öyle değil mi? Peki sen çocuğunu okula gönderdiğin zaman nereye gönderiyorsun arkadaşlar? Yani cahiliyenin bütün pislik ahlakını almış olan kızların içine çocuğunu göndermiyor musun? Ve aynı şekilde mesela bu, sadece bu, bu anlayışı düşünün yani. Beden dersini düşünün. İçerisinde zerre kadar yani namus mefhumu olan bir adamın çocuğunu, kendi kız çocuğunu böyle dar eşofmanları giydirip erkek çocuklarının içerisine gönderip orada çok böyle İslam'a ahlata aytıra hareketler. Yani bırakın İslam'a erkekliğe, kişiliğe aytıra öyle değil mi? Örfe, adete aytıra olan hareketleri yapmaya göz yumması gerçekten çok nedir? ilginçtir. Veya babanın her sabah çocuğunu süsleyip, küsleyip, güzel güzel giydirip. Götürüp erkeklerin içerisine teslim etmesi, bundan namus anlayışını biz nasıl birleştireceğiz, öyle değil mi? Peygamberimiz ne diyordu arkadaşlar? Layet kurur cennete, deyus, deyus cennete girmeyecektir. Peki deyus kimdir arkadaşlar? Deyus kendi ehlini kıskanmayan insandır. Deyus kendi ehlini, eşini, çoluğunu, çocuğunu kıskanmayan insandır. Ve bunun yanında daha çok başka şeylere de bakabilirsiniz. Yani bunun yanında demezağa birçok insan genelde neden yapınır? Ya biz evde kötü söz konuşmuyoruz. Kimde bu çocuğun yanında böyle hakaretvari sözler ağzına almıyor bizim bu çocuğumuz bu küfürleri nereden öğreniyor bu başlasına sövmeyi bizim çocuğumuz nereden öğreniyor diyor adam mesela nereden öğrenecek senin çocuğun senin kendi elinle götürüp teslim ettiğin ahlaksız müesseseden ne yapıyor çocuk ahlaksız müesseseden bunları öğreniyor ve bunun yanında arkadaşlar arkadaş mefhumunu düşünün yani arkadaşın insan hayatındaki etkisini peygamber ne diyordu kişi kendi sevdiğiyle nedir kişi kendi sevdiğiyle beraberdir Dünyadaki kiminle beraberse ahirette de onunla beraberdir. Neden dolayı arkadaşlar insan dünyada beraber olduğu insanla ahirette de beraberdir? Çünkü insan dünyada sevmediği, kendisine muvafakat etmediği insanla beraber olmaz. Bu insanı sevdiğinden dolayı, onun fikirlerine muvafakat ettiğinden dolayı ahirette de nedir? Ahirette de dirilişte de ikisinin cezası da mükafatı da nedir? İkisinin cezası da mükafatı da beraberdir. Dayı, peki okullardaki arkadaş mefhumunu düşünelim. Yani sen çocuğunu okula gönderdiğin zaman Çocuğun yanına oturanı veya çocuğun beraber gezip oturup kalktığı insanları seçebiliyor musun? Sen seçemiyorsun tabii ki. Öyle değil mi? Çocuk kendini okula atıyor. Okulda nasıl bir ortamla karşılaşırsa ilk yaşından beri çocuk bu şekilde ne yapıyor? Çocuk bu şekilde devam ediyor. İşte bundan dolayı bu noktalara bakarsan arkadaşlar çok rahat bir şekilde ne diyebiliyoruz? Çok rahat bir şekilde Sahabenin çocukları veya sahabenin arasındaki farkla bizim çocuklarımız ve bizim aramızdaki fark ne yapıyor? Bizim aramızdaki fark çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani çok özel bir şekilde. Daha yani okuldaki pislikleri de kitapların içindeki malumatları anlatsak, okuldaki müzik meselesini anlatsak, okuldaki tek tek maddeleri, coğrafya ele alsa, çocukların nasıl kafirleştirildiği, tabiat inancının çocuklara aşı, aş, aşılandığını anlatsak, anlata anlata bitiremeyiz. Biz sadece ne yapıyoruz? Mesela anlaşılsın diye... Birkaç başlığın arasında ne yapmaya çalışıyoruz? Birkaç başlığın altında meseleyi toplamaya çalışıyoruz. Peki şimdi arkadaşlar şöyle bir soru da soralım burada. Peki biz bu çocuklara, biz bu okullara, yani bu saymış olduğumuz küfür yuvasına, öyle değil mi? İnsanları tevhidin aydınlığından çıkarıp şirkin karanlığına götüren müesseselere, biz bu dostluğu ve düşmanlığı İslam dışı şeylerde çocuklarımıza öğretenlere ve ahlaksızlık yuvası olan müesseselere biz kimleri gönderiyoruz? Yetişmiş insanları mı gönderiyoruz? Yani etkilenmesi çok zor olan insanları mı gönderiyoruz? Yoksa bilakis kimi gönderiyoruz arkadaşlar? Çocuklarımızı gönderiyoruz. Yani daha konunun başlarına dediğimiz gibi kendisine bir şey öğretilmesinin taşan nakşedilmesi gibi olduğu, ağacın daha yaşken eğildiği, çocuğun tam bazı şeyleri alıp ona göre şekillendiği dönemde biz çocuklarımızı bu fesat ve fitne yuvasına ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı bu fesat ve fitne yuvasına teslim ediyoruz. Çocuğun dininin şekillendiği dönemde çocuğumuzu götürüp müşrik insanların eline teslim ediyoruz. Çocuğumuzun ahlakının edebinin şekillendiği dönemde çocuğumuzu götürüp yeryüzünün en ahlaksız insanların eline teslim ediyoruz. Çocuğumuzun daha taze bilgileri aldığı dönemde çocuğumuzu götürüyoruz. Allah'ın dini varken ne kadar Allah'ın Allah'ın din, din dışı ve Allah'ın dinine düşman olan meseleler varsa çocuğumuza öğreten mümessislere ne yapıyoruz? Çocuğumuzu teslim ediyoruz. Bundan dolayıdır ki daha sonra çocuklara ne kadar eğitim verilmeye çalışırsa çalışırsın etkili olmuyor. Neden? Çünkü çocuk en önemli çağında zaten fıtratında şekillenecek olan, fıtratında veya da çocuğun ahlakını belirleyecek olan ne yapmıştır? Eğitimi almıştır. Siz artık çocuğa ne anlatırsanız anlatın. Mesela çoğu aileye bakın, çocuğunu okula gönderen. Yüzde 95 Kendi çocuğundan şikayetçidir. Bu çocuk çok ahlaksız. Bu çocuk bizim sözümüzü dinlemiyor. Çocuk eve geç geliyor. Kimle oturup kalktığı belli değil. Öyle değil mi? Neden kaynaklanıyor bunlar? Çünkü çocuk tam çağında gidip bu insanlara ne yapmıştır arkadaşlar? Gidip bu insanların içine düşmüştür. Bir de arkadaşlar şöyle bir olaya da dikkat çekelim. Yani mesela biz bugün dikkat çok dikkat çeken bir mesele var. Biz sisteme baktığımız zaman sistem bizim çocuğumuza hiçbir şekilde iş imkanı sağlamak için bir çaba sarf etmiyor. Öyle değil mi? Sistem hiçbir şekilde bizim çocuğumuzun eğitimine dikkat etmiyor. Yani nasıl eğitimine dikkat etmiyor? Ben şimdi on bir sene birçoğunuz edebiyat öğrendiniz. Hanginiz edebiyattan ne hatırlıyorsunuz yani? On bir sene matematik öğrendiniz. On bir senede insan matematik profesörü olur yani. Öyle değil mi? On bir sene coğrafya eğitimi gördünüz. Nerede coğrafya? On bir sene tarih eğitimi gördünüz. Nerede tarih? Nerede öğrenmiş olduğumuz tarih? Demek ki bunlar bize boş bir eğitim veriyorlar. Yani çocukların yetişmiş olduğu bir eğitim değildir. Aynı şekilde bu devlet bize yol yapımında veyahut da bize ekonomide, Veyahut da bize işte ahlaki şeylerde bizim çocuklarımızı da bizi düşünmüyor. Peki acaba gerçekten bu kafirler bizi çok mu düşünüyorlar ki 8 sene veya 11 sene çocuğumuza eğitimi zorunlu kılıyorlar? Yani çok mu çocuğumuzu düşünüp sevdiklerinden dolayı 11 sene çocuğumuza eğitimi zaruri kılıyorlar? Gitmeyene para cezası veriyorlar. Bazı ülkelerde 8 sene, bazı ülkelerde 5 sene. Kesinlikle bundan değil arkadaşlar. Eğer gerçekten bizi düşünen olmuş olsaydı bu sistem ne yapardı? Bize eğitimin dışında yolda, ekonomide, ahlakta bize ne yapardı? Bize kolaylaştırdı. Veya çocuklarımız okuldan çıktıktan sonra çocuklarımızın 11 senelik çabasını çöpe atmazlardı öyle değil mi? İş imkanı sağlarlardı bunlara. Ama bunları yapmıyorlar. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü sistem kendisine bağlı, kendisine boyun eğmiş. Kendisinin yetiştirmiş olduğu, hayata onun vermiş olduğu bakış açısıyla bakan ne yapmaya çalışıyor? Ba onun vermiş olduğu bakış açısıyla bakan insanlar yetiştirmeye çalışıyor ki bu insanları ne yapsın? Bu insanları daha güzel sömürebilsin. Bu sadece bu sistemlerin özelliği değildir. Daha önce de anlattık. Firavun'un sihirbazları vardı. İnsanların gözünde hakkı batılla karıştıran neleri vardı? Hakkı batılla karıştırıp insanların böyle boş sözlerle gözünü büyüleyen ne vardı? Sihirbazları vardı. Mekke müşriklerinin şairleri vardı. Öyle değil mi? Mekke müşriklerinin Nadr ibn Harisleri vardı. Gidip kıstalar ezberleyip insanı Kur'an ve sünnetten alıkoyan şahısları vardı. Ashab-ı döneminde kralın neyi vardı arkadaşlar? Kralın sihirbazı vardı. Kendisi yaşlandığı zaman yanına çocuk alıp çocuğu eğitip küfrü şirki çocuğa öğreten neler vardı? Çocuğa öğreten der vardı. Hazreti Süleyman'ın döneminde insanlara sihri ilim diye öğreten şeytanlar vardı. Öyle değil mi? Hepsi bunların temeline bakın ne var? İnsanları büyülemek ve insanları sisteme ne yapmak? İnsanları sisteme bir şekilde kul yapıp insanları asıl meselelerden ne yapmak? Peygamberlerin getirmiş olduğu davadan alıkoymaktır. Zaten daha önce de anlatmıştık. Kur'an-ı Kerim'in ana ruhunda Allah bize neyi öğretiyor? Kafirler, müşrikler, ehli kitap Hiçbir şekilde bize ne yapmazlar? Hiçbir şekilde bizim için hayır istemezler. Hiçbir şekilde Allah subhane ve Terhadan bizim için ne yapmazlar? Hiçbir şekilde Allah subhane ve Terhadan bizim için hayır istemezler. Ne yaparlar peki bunlar? Sürekli ya bizi ayaklarımızın üzerine gerisin geriye döndürmeye veya bizi imanlarımızdan sonra küfre sokmaya veyahut da buna benzer şeylerle ne yaparlar arkadaşlar? Buna benzer şeylerle bizi Allah'ın dininden alıp oymaya çalışırlar. İşte tağutların genel olarak sistemine, politikasına uygulamış oldukları e, politikaya bakın ve bunun yanında neden bu kadar çocuklarımızın üstüne düşüp de 11 sene çocuklarımıza eğitimi zorunlu kıldıklarını bakınız neyi göreceksiniz arkadaşlar? göreceksiniz ki bizim kesinlikle çocuklarımız için değil. Bilakis kendilerine kul yapılmış, Öyle değil mi? Kendi düşüncelerle düşünen, kendi istedikleri gibi yetişen, kendilerine askerlik yapacak olan ne? Kendilerine askerlik yapacak olan insanlar yetiştirmek için bunu yapıyorlar. Tabii bunun yanında arkadaşlar ne var? Bunun yanında peki Müslümanlar diyeceksiniz nasıl oluyor? Çocuklarını bu okullara gönderiyorlar. Yani Allah Subhane ve Teala Müslüman olan insanlara ''Kû enfusekum ve ehlikum'' demiyor mu? Ey iman edenler kendinizi ve nefislerinizi ne yapınız? Kendinizi ve ailelerinizi ateşten koruyunuz demiyor mu? Peygamber aleyhissalatü vesselam hepimizin birer çoban olduğunu, sürü güttüğünü ve bu sürüden mesul olduğunu söylemiyor mu? Ve yahut Subhanahu peygamber aleyhissalatü vesselam ''Kul kıyamet gününde beş şeyden sorulmadan ayağa yerinden kıpırdamayacak'' diyor. Biri de ne? vaktini nerede harcalın? Yani bu insanlar acaba düşünmüyorlar mı? Diye insan sorabilir yani nasıl bu kadar sorumluluk çocuğun bu kadar büyük sorumluluğu varken bir insan nasıl götürür de çocuklarını bu bu sisteme teslim edebilir? Neden dolayı işte arkadaşlar baba da kendisi de aynı eğitimden beslendiğinden dolayı baba Kur'an ve sünnetten beslenmemiş. Babanın kendisinin eğitimi aldığı kendisinin beslendiği hayata bakış açısını Kur'an'dan ve sünnetten almamış. Bundan dolayı baba çocuğunu çok rahat ne yapabiliyor? Baba çocuğunu çok rahat götürüp bu fıs fıst şirk yuvasına çok rahat bir şekilde teslim edebiliyor. Hatta birçoğuna sorduğunuz zaman size ne diyor mesela? Yani bir andımız için çocuğu okula mı göndermeyelim şimdi? Yani okulda kız var diye çocuğumuzu okula mı göndermeyelim şimdi? Veya iki tane çocuk kötü kelime söylemiş diye çocuğumuzu okula mı göndermeyelim diye? Bu insanın kalbinin özlüğünden büyük delilidir. Yani bu insanın kalbinde... Bu kalbin öldüğünün, kalbin diri olmadığının neydi? Kalbin diri olmadığının en büyük delilidir. Ne demek ya okulda sabahki andımız? Çocuk demokrasi öğreniyor diye çocuğu okula mı göndermeyelim diyor adamı? Çocuk evde mi otursun diyor? Adamın kalbinde iman olsaydı, Peygamberimiz imanı tanımlarken bir özelliği de nedir? Kişinin İslam'a girdikten sonra küfre girmeyi ateşe girmek gibi görmesidir. Öyle değil mi? Adam demokrasi gibi bir küprü çocuğun öğrenmesi, ezberlemesi, bundan sınav edilmesi ve demokrasiyi uygulayan insanları sevmesini hiçbir şey olarak görüyor yani. Okulda demokrasi var diye çocuğumu şey mi yapmayayım diyor adam. Çocuğumu okula mı göndermeyeyim diyor. İşte bu eğitim sisteminin bizdeki etkisini ne yapıyor arkadaşlar? Bu eğitim sisteminin bizdeki etkisini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Tabii bunun yanında aynı şekilde daha önce de söylediğimiz gibi insanoğlu zalim olduğundan dolayı insanoğlu Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyekle meyilli olduğundan dolayı ve Kur'an-ı Kerim'de ben İsrail'in kıssasını biliyorsunuz Allah onlara ne dediyse onlar Allah subhanehu ve Teala dediğinin tam tersini yaptılar yani Allah secde yaparak memlekete girin dedi onlar kalsaların üzerine oturup memlekete girdiler Allah ettasun deyin dedi yani günahlarımızı dök deyin dedi onlar buğday tanesi diyerek girdiler öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala inek kesin dedi ineğin rengi nasıl olsun dediler İnek nasıl olsun? İnek böyle dedi rengi nasıl olsun dediler. Rengi böyle de bir de çok zor. Kendi kafalarından sürekli ne yaptılar? İşi zorlaştırmaya gittiler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da bu ümmetin ne yapacağını, bu ümmetin Beni İsrail'e tabi olacağını ne yapıyordu? Söylüyordu. Allah nasıl ki onların kelimelerin manasını değiştirdiğini söylüyordu. Allah şirkten uzak durun diyor. Bilir diğer çocuklarını şirkin içine atıyor. Allah kendi ehlinizi ateşten koruyun diyor. Bizimkiler kendi çocuklarını ne yapıyor? Bizimkiler kendi çocuklarını götürüp ateşin içerisine atıyorlar. Tabii arkadaşlar bunu sürekli söylüyoruz. Yeryüzünde şeytan hiçbir insanı gel seni kandırayım. Allah'a asıl yol diye insanları ne yapmaz? İnsanları kandırmaz. Nasıl insanları kandırır arkadaşlar? Yapacak yani kandıracak olduğu şeyi insana süslü göstererek. Allah müşriklerden bahsederken ne diyordu? Zuyyine lehum su'u amelihim. Onlara kötü amelleri süslü gösterildi. Onlara kötü amelleri süslü gösterildi. Şeytan insanı bir kütre düşürmeden önce ne yapıyor? Veyahut da bir fıska düşürmeden önce? Önce o ameli insana süslü gösteriyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de şeytanla beni Adem'in arasındaki problemi bize kimi örnek vererek anlatıyor? Hazreti Adem'e örnek vererek anlatıyor. Öyle değil mi? O zaman Hazreti Adem'in kısasına bir bakalım. Hazreti Adem cennetten nasıl çıkarıldı arkadaşlar? Şeytan Hazreti Adem'e gelip şey mi dedi? Ey Adem işte gel Allah'a isyan et. Boşver Allah'ın yeme dediği ağaçtan ye. Ne yapacaksın ya Allah sana ne yapacak? Haşa. Diyerek mi Hazreti Adem'i kandırdı? Yoksa Hazreti Adem'e ne dedi? "Mennehukuma rabbukuma an hadhihi eşşecrete illa en tekuna malakeyn ev min el Allah'ın sizi bu ağaçtan men etmesinin sebebi ne biliyor musun ey Adem? Melek olmanız ve cennete ebedi kalmamanızdan dolayı kalmamanız için Allah sizi bundan nehyetti. Yani ne demek? ...bu ağaçtan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız... ...ve sizden meleklerden olacaksınız diye... ...Allah subhane ve teller ne yapıyor? E şeytan ne yapıyor? Hazreti Adem'i bu şekilde kandırıyor. O zaman buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar biz? Buradan anlıyoruz ki şeytan insanları kandırırken... ...bir kötülüğe direkt insanı düşünmüyor. İşte Adem'in kıssası. Bilakis ne yapıyor? Kötü ameli hatta bazen din kisvesi altında... ...insana güzel göstererekten insan ayağını kaydırıyor. Aynı şekilde... Çocuklarını okula gönderen, bu şir, küfür, fısk yuvasına teslim eden insanların da kendilerine göre şeytanın onlara süslü göstermiş olduğu bazı neleri var? Bazı şüpheleri var. Öyle değil mi? Şüpheler biraz uzun. Yani birkaç tane değil. Ondan dolayı inşallah vaktimizi de doldurduk zaten. Bir dahaki de derste şeytanın insanların bu konuda nasıl ayağını kaldır, kan, kaydırdığını... Ve insanlara şüpheleri nasıl süslü gösterdiğini, bu okulların nasıl süslü gösterdiğini ne yapacağız? Bu noktada getirmiş oldukları şüpheleri insanların anlatmaya çalışacağız. Bugünkü anlatmış olduğumuz derste ne çıktı arkadaşlar? Biz demiştik siyeri anlatırken sadece kuru kuru bilgi vermek değil de siyerin hayat menheci olması için peygamberimizin o toplumu nasıl yetiştirdiğini anlayıp biz de kendi toplumumuzu bu şekilde yetiştirelim diye siyer dersini seçtik. Şimdi neyi görmüş olduk? Peygamberin eğitim üstüyle, darıl arkamla Bugünkü istisnasız hemen hemen %99'un çocuklarını teslim etmiş olduğu okulların arasındaki neyi gördük? Arasındaki farkı görmüş olduk. Tabi bu küpüre, bu şirke nasıl çocuğun teslim edildiğini soracak olursak dediğimiz gibi şüpheler var. İnşallah bir dahaki dersimizde de ne yapalım arkadaşlar? Bir dahaki dersimizde de bu şüpheleri ele alıp bakalım gerçekten dedikleri gibi söylemiş oldukları gerekçeleri, özürleri var mıdır? Yoksa bunlar şeytanın kendilerine vahyetmiş olduğu sözlü sözden ibaret midir. İnşallah bir dahaki derslerde bunu yaparız. Bir dahaki derslerde bunu anlatırız. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alamin.